Abdeste başlarken okunacak dua. Aişe, Enes ve Ebu Hureyre radıyallahu anhumun merfu hadislerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem La vudu'e limen lem yedkur Allahi aleyhi Başlangıçta Allah'ın ismini söylemeyen kimsenin abdesti yoktur, sevapsızdır diye buyurduğu üzere abdeste ellerini yıkarken Bismillahil alim وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلَى د۪ينِ okunması müstehaptır. Yani, Yüce Allah'ın ismiyle yaşıyorum, başlıyorum, İslam nimeti üzerine de Allah'a hamdolsun demektir.